307. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber'le birlikte hicret etmesi ve sürakanın onlarla olan kıssası, Bera, bin Azib şöyle anlatıyor, Hazreti Ebu Bekir babam Azib'den 13 dirheme bir eğir satın aldı, Ebu Bekir, babama, Bera'ya söyle, eyeri evime getirsin, dedi, babam ise, hayır, sen Resulullah ile birlikte çıktığında karşılaştığın hadiseyi anlatmadan bunu yapmam, dedi, Ebu Bekir hicret olayını şöyle anlattı, Gece yola çıktık, o gün ve o gece süratle yola devam ettik, ta öyle oluncaya kadar, Öyle olunca da acaba bir gölgelik bulabilir miyim diye sağa sola baktım, bir taş gördüm, onun yanına vardım, baktım ki onun dar bir gölgeliği vardır, orayı Rasulullah için düzelttim, ona bir kürk serdim, ey Allah'ın Rasulü, buna dayan, dedim, Hazreti Peygamber uzandı, sonra ben çıktım, acaba arkamızdan bir kimse geliyor mu diye baktım, bir çoban gördüm, ona kimin çobanı olduğunu sordum, Kureyş'ten falanca kişinin çobanıyım, deyince onu tanıdım, koyunlarında süt var mı, diye sordum, o da buna olumlu cevap verince, bana biraz süt sağmasını istedim, bir koyunu yakaladı, koyunun memelerini toprakla güzelce temizlemesini söyledim, böylece yanımda bulunan bir dağarca biraz süt sağdı, ben de onu getirdim, bir kaba koydum, altına biraz su serpmek suretiyle soğumasını sağladım, Peygambere vardığımda uyanmış olduğunu gördüm, ey Allah'ın Rasulü, iç, dedim. Rasulullah kanıncaya kadar içti. Sonra artık yola çıkma zamanının geldiğini söyledim. Ve böylece yola devam ettik. Kureyş ise bizi sağ ve solda arıyordu. Onlardan hiçbirisi bize yetişemedi. Yalnız Süraka bin Malik bir atın sırtında bize yetişmek üzereydi. Ben, ey Allah'ın Rasulü, bu adam bizi arıyor, bize yetişti, dedim. Hz. Peygamber, ''Üzülme, kesinlikle Allah bizimle beraberdir.'' buyurdu. Süraka bize bir veya iki mızrak boyu kadar yaklaşınca, ''Ey Allah'ın Resulü, bu bize yetişti.'' dedim ve ağladım. Hazreti Peygamber niçin ağladığımı sorunca, ''Allah'a yemin ederim ki, ben kendim için değil, senin için ağlıyorum.'' dedim. Resulullah elini kaldırarak, ''Ey Allah'ım, dilediğin şekilde bizi bu adamın şerrinden koru.'' dedi. Bu duanın hemen akabinde sürakanın bindiği atın ayakları biraz da sert olan yere o şekilde battı ki atın karnı toprağa değdi, süraka hemen attan indi ve, ey Muhammed, biliyorum ki bu, senden gelmiştir, Allah'a yalvar da beni bu felaketten kurtarsın, Allah'a ent içerim, arkamdan gelenlerin hepsini şaşırtır, onları geri döndürürüm, işte oklanlığım, oradan bir ok al, Sonra develerimin ve koyunlarımın falan yerde olduklarını göreceksin ki ne kadar ihtiyacın varsa onlardan al, dedi. Resulullah, onlara ihtiyacım yoktur, dedi ve süraka için dua etti. Allah Teala, sürakayı o felaketten kurtardı. O da arkadan gelen arkadaşlarına doğru bindi gitti. Biz de Medine'ye gelinceye kadar yolumuza devam ettik. Halk Hazreti Peygamberi karşıladı. Yollara ve evlerin damlarına toplandılar. Hizmetkarlar ve çocuklar koşarak, Allahu Ekber, Allah'ın peygamberi geldi, Muhammed geldi, diye bağırıyorlardı. Ve Medineliler peygamberin kime misafir olacağı konusunda şiddetli bir münazaya tutuştular. Rasulullah, ben bu gece dedem Abdülmuttalib'in dayıları olan Beni Neccar kabilesine misafir olacağım, onları bununla şereflendirmek istiyorum, dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber neresi emredilmişse oraya gitti.